Alhamdülillahi Rabbil Alemin Vel akıbetü lil muttequin Vessalatu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Euzü billahi minas şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rabbani Rhamim. Lakin icametin Ressulü mü anafusun mu aziz? Aleyhima anet haris alaykum bil müminin Rəuhu Rhamim. Fina tawla vequl hasbi Allahu la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 Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Müslümanlar, oh. haddimiz değil, ondan bahsedelim, onu fena edelim, onun vasfını beyan edelim. <gülüyor> Açık olarak ifade ediyoruz, dudaklarımız eşiğinde, yanaklarımız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 Kütüphaneler dolusu eser yazılmış. Deve yükleriyle telifat ve tasnifat var. Şiir ve benthur. Nazm ve düz yazı ile ondan bahsedilmiş eserlerde. Muhterem Müslümanlar, acaba Resulullah'tan bahseden bu sözlerin hangisi zirvedir? Peygamberi Zişan Efendimiz en kısa şekliyle en güzel, hangi zatın sözü beyan eder bunun üzerinde ulema bayağı da karşılıklı sohbet etmiş görüşmüşler. Bazıları Ömerülmül Farid'in iki mısraını, bazıları İmamu Busri'nin kaside-i Bürdesinden bir beytini almışlar. Ben dersime bu iki beyti sertacı iptihad ediyorum, girizgah ediyor ve onlarla giriyorum. Muhterem Müslümanlar, bazı ehli hakikat, Ömer İbn-i okumuştum size, şu beytini zirve kabul ediyor. ''Ve Ala tefennuni vasıfîhî bi husnîhî'' Hasan Çelebiye, meşhur hattat Hasan Çelebiye, bu beyti yazdırdım, eve şöyle karşıma koydum efendiler. 24 saatin çoğunda alnımın ortasında olsun diye. Kahire'nin büyük velisi, büyük ilim adamı Ömerübnül faril İslam peygamberinden bahsederken böyle diyor bakınız. Ve ala tefennu ni bi husnihi yefna'z zamanu fihi Ondan bahseden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 Belhü ve kelyakuti benelhaceri. Halbuki ise o taşlar arasında yakut gibidir, elmas gibidir, inci gibidir, muhterem cumalar. Hani taşları şöyle koyunuz, hep taş cinsi bunların arasında elmas ve yakut ve zebercet neyse Hazreti Muhammed'in de cinsi beşerdir ama beşeriyet arasında Allahu zülcelal'in sevgilisi. Ve neşesi itibariyle bütün bir insanlığın özü, kulasası ve zübdesidir. Cenab-ı Hak'tan şefaatini niyaz ediyoruz. Muhterem Müslümanlar, tabii söyleyeceklerimiz olacak. Fakat bugün pe berveç peşin kalmasın diye ayeti kerimeye mana veriyorum, bakınız. Rabbi Zülcelal'imiz buyuruyor, Estaizu Billah, Laqad جَاءَكُمْ رَسُولُمْ min أَنْفُسِكُمْ aziz.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 yaşantısından aile hayatı ve muamelatına, adab-ı muhaşeretine hangi yönünden baksanız aziz bir insan, aziz bir nevi, nevi, aziz bir resul, aziz bir peygamber. Cenab-ı Hak onun izzetiyle bizlere de aziz olmayı nasip etsin inşallahu teala. Muhterem Müslümanlar hamd ediyoruz. Kapı Camii'nin muhterem cemaati hamd ediyoruz. Allah Kur'an'ında böyle buyuruyor. Velillahi'l izzeti veli resulihî ve lil müminîn velâkin el münafıkîn lâ Seferlerden birinde münafıklar Medine'ye dönünce güç ve izzet sahibi olanlar zayıf ve fakir olanları Medine'den çıkaracağız diyorlardı. Cenabı Cibril, Cenabı Cibril 600 kanadıyla gümbür gümbür gelerek müterimme'minler bu ayeti kerimeyi Allah Resulüne ta'lim ve telkin buyurdular. Velillahi'l izzetü veli resulihî velil müminîn velâkin el münafıkîn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 Şahi Celle'yi de okuyun da sonra hadise geçeyim bakınız muhterem müslümanlar. Allahu Zülcelal peygamberi için ne diyor bakınız. Es-Sâdî billâh. İnne erselnâke şâhiden ve mubessiren ve nedîra ve dâ'iyan ilallâhi ve ve beshiril müminin, bi an mələhüm min Allahı fazlən kibira, yara. Kafuşamınn muhterem camaatı, Kur'anı Kerim Allah Rasuli için bizzat kelamı ilahi böyle diyor: ya Yuhenn Nabiye, inna arselnak şahidan, və məbşiran, və nəzira. Ey Nabi zişanımız, ey Peygamberi Alil Bürhanımız, biz seni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 Allah'tan aldıkları vahyi olduğu gibi ümmetlerine aktardılar. Biz şahidi Zihrabi diyeceğiz. Vekezalik ümmeten vesatan li tekunu şehada nas ve yekun şehida. Yara. Öyle olunca Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'in şahadeti için bir imza istiyor, bir mühür istiyor. Muhammed'im, Muhammed'im, ümmetiyim bu şehadeti için ne dersin? وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَه۪يدًا فَهْوَاسِنْcaَ Diğer ayı celle'de, لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ Allahü alem, iki ve 3 ayı celle'de böyle işaret ediliyor muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de ümmetinin şahitliğini doğrulayarak,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 Allah Resulü'nün inna arselnake şahiden kavlindeki şehadeti böylece sabit olmuş olacak inşallah. Ve biz diyoruz ki muhterem Müslümanlar Rabbimizden istiyoruz ve ziyas ediyoruz ki mahşerde bizim imanımıza da Peygamber Efendimiz şahit olsun inşallah. Birer birer birer birer hepimiz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 Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim açık olarak ifade ediyor ve Resulünün diliyle müjdeliyor. Kapı Camii'nin cemaatine Allah-u Zülcelal kendisi buyuruyor ve ümit veriyor, neşe veriyor, sürur veriyor, huzur veriyor. Ey kullarım, eğer siz zaht akresime akdesime inanırsanız,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 Huzura götürüyorum, sürure götürüyorum, ey inananlar. La kafun aleikum ve lahum ta'hzanun. Ayet ilahiyede la kafun alehim ve lahum ta'hzanun. Evet. Cennetle şimdiden sevine durun, Müslümanlar. Hocam yahu senin böyle bir salahiyetin var mı? Yani cemaatını cennetle müjdeleyip de sevindirmeye senin bir salahiyetin var mı? Müminler ben arada vasıtayım. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمِ الْمَلٰيكَةُ اَلَّا تَخَعْفُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَا اَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّةِ كُنْتُمْ تُعَدُونَ Onlar ki dünyada Allah'a inandılar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 ''Amerika'nın gelecekteki en büyük derdi şahlanan Müslümanlar olacaktır.'' diyor. Haberiniz olsun. Seni alçak şakî seni. Ya, gelecekte en büyük derdi... Evet, siyahı beyazdan, kırmızıyı sarıdan ayırmayan, ırkçılık yapmayan, fazileti takvak, takva, iman, aşk ve edepte gören...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 Muhterem müminler, Bediüzzamanı, Bediüzzaman'ı sık sık hatırlıyorum. Böyle bir söz söylendi mi? Koca üstadı söylemeden geçemiyorum. Yarın dünya Bediüzzaman öyle diyor. Şu dünya akışında müstakbel İslam'ındır. Gelecekte en gürsada Kur'an'ın ve imanın ve aşkın olacaktır diyor.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 öküz gibi bağırıp böğürmeye merkep gibi tepinmeye başlayacaklar. Ama Kapı Camii'nin muhterem cemaatına soruyorum. O günde ahu etmenin faydası olacak mı Müslümanlar? Hayır. akibete varılmıştır. Değişmeyen kader. Değişmeyen kader. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat buyurunuz. Femmâ men ta ve âtheral hayâted dünya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 Gençler, soruyor musunuz? Arkasından bize ne söyleyeceksin hocam? E söylüyor, onu da Kur'an-ı Kerim söylüyor. Esra'nizu billah. وَاَمَّا مَنْ خَافَ ve رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ Benim sözüm değil, Allah kelamı. Mevla böyle buyuruyor. Onlar ki, Rablerinin makamından korktular, Allah'ın haşretiyle doldular, ilahi havf ile Gönül arsalarını yeşerttiler. Sonra vehenneksiz amel heva nefislerini de hevadan, kötülükten, aşırılıktan, çılgınlıktan korudular. Mevlaya muttıkıldılar. Fe innel cenneti hiye'l onların varacağı ve duracağı yer cennettir. Muhterem Müslümanlar bundan seneler evvel Ada pazarında biri geberdi. Hani iki sene evvelde biri geberdi ya. Cehennemliklerden biri. Üzerime imam gelmesin, sarıklığı görmeyeyim diyor. Hayatımda, hayatım boyu nefret ettiğim böyle bir manzarayla beni karşılaştırmayın. Sakın üzerimde telkin filan yapmayın. Şukuruma beni örtün, atın. Üzerime bir varil de şarap dökün. toprağa kapatın, gidin dağılın üzerinden diyor. Çünkü hayatın ötesine inanmıyorum diyor. Muhtemel Müslümanlar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 etraflarına ve dünya milletlerine örnek olsunlar inşallahü teala. Ahlakla örnek olsunlar, imanla örnek olsunlar, edeple, ilimle, marifetle örnek olsunlar inşallahü teala. Ve şöyle diyorum muhterem Müslümanlar, şöyle bakınca he insan da böyle olur dedirsinler inşallah. İslam gençliği, İslam gençliği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 hala içimizde ve yaşıyoruz hala hala. koca mürşim. Ya. Bakınız Peygamber Efendimizden söz Peygamber Efendimiz ya. Peygamber Efendimizden bahsederken aşk eri öyle diyor bakınız. Akıl kurban künbe pişi Mustafa. Hasbiyallah ki Allahumma kafa. Ey delikanlı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 ''Ey birader vârehezbû cehlîten'' Elini Yahut şöyle diyeyim Sağ elinle Hazreti Ahed'e Sol elinle Hazreti Ahmet'e Sağ elinle Hazreti Kur'an'a Sol elinle Sünnet-i e, Çelik pençenle sımsıkı sarıl Bil ki Gençler Bil ki diyor Mevla'na Nefsin şerrinden kurtulup halas olmak ancak bunlarla mümkündür. Allah'a kulluk, Hz. Muhammed'e ümmet olmanın şerefiyle nefsin şerrinden, şeytanın şerrinden, kötü dünyanın şerrinden emin olursun diyor. Subhan rabbike rabbil izzete amma yasufun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil aleminel Fatiha.